Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Başçı Kadyo 94.9'dayız. Kamus'la güreşiyoruz. Efendim yeni yayın dönemimizde 51. yayın dönemi değil mi Didemciğim? Evet efendim. Evet. Nasılsın bu arada Didemciğim? İyiyim <gülüyor> Keremciğim. tabii pek iki aydır. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Senin bu iltifatların yakında artık şey dinleyicilerimize de görüntülü yayın yaparız belki. Başlarım bayağı bir alanıp budaklanmış. Karşımda da muazzam bir lamuracı var bir yandan. Onu da böyle bitçi, çiçekler açtı. Benim böyle bir güzelleşti. Sopağımızı göstererek programı... veriyor. Sen de sen de benim manzaramı <gülüyor> tamamladın bilenci. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Sevgili Kerem, efendim e, baya televizyon gibi görseli e, aktarmaya başladık. E, şimdi e, bu yayın döneminde e, Covid 19 e, salgın günleri, pandemi günlerinden ötürü zaten geçen yayın dönemi sonunda e, konu başlığımızı e, hızlı bir direksiyon e, çevirişiyle değiştirmiş. Ve gündemle ilgili sözcüklere geçmiştik. E, şimdi de e, buna paralel e, yeni bir başlık e, bulduk. İyi gelen şeyler, bize iyi gelen gelecek şeyler başlığı altında. Bu yayın döneminde iyi gelen şeylere paralelde e, daha çok işte sağlık, şifa, sağaltma mekanları olan hastaneye bakmaya başladık. Devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızda evet. tutalım istersen. Kamusla güreşci e-mail adresimiz var. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Twitter adresinden e, daha sık faydalandığımızı hatırlatalım. Burada konuşamadığımız ve konuştuğumuz e, minvalde paylaşımlarımız oluyor. Takip ediniz, et falan diyormuşum. <gülüyor> Aynı zamanda <gülüyor> sin, e, destekçimiz, destekçilerimiz daha doğrusu Sinem Demiröz e, ve Dinçer Tekere'ye teşekkürlerimizi yetelim sağ olsunlar var olsunlar evet, evet. eksik olmasınlar Geçen hafta da destekçimizdiler. Efendim şimdi biz tabii ki her programı takip edemeyebilirsiniz. E, bu yayın döneminde bu iyi gelen şeyler başlığı altında şimdi Kerem'in dediği gibi e, şifa veren, sağaltan mekanlara odaklandık. Hastanenin yanında e, tabii ki e, sanatoryum, dispanser, klinik, poliklinik, revir, e, tımarhane gibi e, pek çok sözcüğü ele aldık. Gibi, evet. Evet ve tabii eş anlamlıları olan dar şifa, şifahane, şifa yurdu gibi sözcükleri ele aldık. Hatta laboratuvar, diyaliz merkezi. Evet. Bunların çağrıştırdığı başka bazı sözcüklerden, durumlardan tabii ki köken ve anlamlarından bahsettik. iki program boyunca aslında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dilerseniz... Ee, bu iki programda vardığımız sözcükleri ben bir toparlayayım ee, toparlayacağım hep kimi dileşme diyorsun e, bu arada işte <gülüyor> diyorum hani dilemeyiz derlerse de duymadığım için nasıl olsa <gülüyor> söyleyeceğim <Sen> toparlan, <gülüyor> Efendim, ben bir su içiyorum <gülüyor> İçiniz Kerem Bey e, ilk iki programda Ee, evet. Aslında kamusta güreş malum sözlükle güreş etmekle ilgili bir e, sözden geliyordu. E, bu güreşte bir eşitlik sağlandı çünkü sözün söylediği şeylerde bizim vardığımız sonuçlarda aynı oldu. Yani evet. sağlık, şifa, deva, emleme, em, sağaltım, tedavi, sıhhat, esenlik, bakım e, bir de bütün bu Bize bakan ve şifa veren yerlerin başında ya da sonunda ön ya da son ek olarak hep bir ev, hane, yuva, hmm. dar ekleri, evet, sözcükleri var. Onlardan bahsettik. Şimdi devam ediyoruz. Bir doğru. muayenehane kaldı. Bir ondan bahsetmedik değil mi bir Kerem? Bir unuttuk değil mi? Bir unuttuk onu. Sanki unuttuk. O çok özel olduğu için sanki o daha büyük kalabalıkların gittiği mekanlar olarak ele almadık Hı -hı. efendim şimdi muayenehane hane etimoloji Türkçe nokta baktım e, aynı kökünden geliyor e, Hı -hı. aynı da e, göz demek malumunuz evet. e, aslında e, gözlem gözlemleme gözlenen yer manasında E, muayenehane sözcüğü içinde aynı barındırıyor. Aslında muayene tabii ki kelime. Sonuna hane diye yeni bir sözcük alıyor ve bileşik bir sözcük oluşuyor. Muayenehanenin evet. e, etimolojisi böyle. Evet, benzer bir şey. Nişan Nişanyanda da var. E, TDE'ye baktım ben, muayene e, tıp kelime tabii. Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın nerede olduğunu araştırma. Bir yandan da işte gözden geçirme, araştırma, yoklama anlamları var. İşte hı hı. Me, me, Atıyorum işte askeri muayene denir örnek olarak. Ee, sadece tıp için kullanılmıyor. Farklı anlamları da var. Ee, diğer sözcüklerimiz var aslında onlara da bir bakalım. Ee, uzun süredir bakamadığımız Argo, Argo, Argo sözcüğü de. var evet. Hastane e, kelimesinde e, futbol oynanan yer stadyum anlamı var ARCO'da. Hastane denilince e, stadyo deniliyormuş. E, tamir atelisi hmm. diye bir şey var. E, bu tamir atelisi daha çok zihrevi Hastalıklar Hastanesi için kullanılıyor. E, hmm. Tamirhane de var aynı zamanda. E, bu da yine e, Zührevi Hastalıklar Hastanesi ama İstanbul'un e, Can Kurtaran Sentri'ndeki Zührevi Hastalıklar Hastanesi için tamirhane deniyormuş. Ha, özel olarak. Ben. <gülüyor> Bunların evet. hepsi gene bir yere oturdu. Kafamda da stadyumu niye hastane demişler acaba? Yani o e, fauller sonucu hastanelik ediyorlar bazen birbirlerine. <gülüyor> o yüzden evet, ben harbiden biraz üzerine <gülüyor> düşüyorum <gülüyor> ama çok kalabalık olması diyeceğim. Bilmiyorum hani belki sürekli sapaatlanılan bir yani, ve Bir ortam diyeyim. <gülüyor> ya da futbolun hastasısın. Orası senin hastanen oluyor. Evet öyle de oluyor. Gidiyorsun, Bak, iyi. iyileşiyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Efendim evet, ben de alternatif sözlüklerden devam ediyoruz. Ambros Birsin Şeytanın Sözlüğü Metis yayınlarından basılmış. Evet. Hastanenin karşılığı e, hastaların genelde iki tür muamele gördükleri yer. Doktor tarafından tıbbi muamele ve müdür tarafından insanlık dışı muamele demiş. Hmm. Şimdi bu, bu tanımları biraz sonra başka bir takım şeylere de bağlayacağız. O yüzden şu an çok açmıyoruz ama gene de ne demek istendiği açık sanırım. Aynı hmm. sözlükte şeytanın sözlüğünde tımarhanenin de karşılığı var. Sakinleri... Kuvvetli bir hayal gücüne sahip şairlerden oluşan hane. Şu yüzden böyle söylemiş Ambrose Bierce, Bu kuvvetli bir hayal gücü tırnak içinde yazılmış sözlükte. Çünkü Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyasında şöyle bir alıntı var. Deli, aşık ve şair. Hepsi kuvvetli bir hayal gücüne sahiptir. O yüzden... Shakespeare'den yola çıkarak bu tanımı oluşturmuş bir. Deli, aşık deli, ve şairin e, hayal gücü. Evet. evet güzel evet. Not, not alıyorum Hepsi bu arada. De, evet, deli, aşık ve şair. Kuvvetli hayal gücüne sahip olanlar. Efendim, e, Berner Şov'un Gülen Düşüncelerinde de e, Tımarhane ile ilgili e, e, kırgınlar evi e, Eserinden alınmış şöyle bir cümle var, soru cümlesi. Demiş ki Şov, burası İngiltere mi yoksa tımarhane mi demiş. Hı -hı. E, bu aslında o kadar Hı -hı. şey ki pek çok ülke, pek çok durum, pek çok yer için e, hemen bu tımarhane mi ya da tımarhaneye döndü e, veyahut içindekilere Hı -hı. deli, zır deli deme hali çok yaygındır. E, Normal hane kaldır diyeceğim Kaldı mı? Hele şimdilerde değil mi? Evet, Haneler evet. bir başka oldu. Dışarısı başka bir hale oldu. Başka bir alem. Dışarısı evet, başka bir alem. Bu Şav, e, burası İngiltere mi yoksa tımarhane mi deyince benim aklıma Ayfer Tuncun e, Bir deliller Evinin Yalan Yanlış Tarihi kitabı da geldi. Orada da hmm. Türkiye'ye. Kast ederek ona göndermeler yaparak bir tımarhane anlatır aslında. Ama işin sanat kısmına sonra gireceğiz. Şimdi ben bir tanım daha yapayım. Bu tanımı zaten hemen bahsetmek istediğimiz bir konuya bağlayacağız. Akduhan Özkan'ın sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti Sözlüğü hastane tanımı şöyle. Hastanın bedene uygun olmadığında bütçesine zarar vermek üzere tasarlanmış bir performans yönetim sistemi. Demiş ee, örnek cümlede tam anlamıyla bu hastanenin tabii ki özel hastane e, çağrışıyor bu tanımlamada tam da zıtında yer alan Florence Nightingale'in bir tanımlama cümlesi, cümlesi var. Ee, bir hastanenin ilk ihtiyacı hastaya zarar vermemektir demiş Florence Nightingale ama burada en azından 3C'ye zarar veriliyor. Böyle. Güzelmiş. <gülüyor> İstersen bir şarkı arası verelim. Sonra verelim. kaldığımız yerden devam ederiz. E, şarkımız e, I Went to the Hospital, Kes Macombs'tan geliyor. 94.9 Açık Radyo'dayız. Bu e, seslendiren kesme kamsız da bayağı seviyorum. Bu aralar çok dinliyorum. Tavsiye edelim. Hidem'cim sen evet, tam bu bütçeler derken. Evet güzel hakikaten. E, bütçeler derken aslında hem bizi hem de genel olarak dünyayı ilgilendiren e, hastanelerin e, kamu hastanelerini ve özel hastanelerin ayrımı ile ilgili belki biraz konuşabiliriz. Onların hı hı. bizim üzerimizde yarattıkları üzerine konuşabiliriz diye düşünmüştüm. Özellikle sağlıkta son dönemde özelleştirme süreciyle birlikte en temel hani insan hakkı olarak düşündüğümüz sağlık hizmetinin parayla satın almasıyla birlikte doğan problemler nelerdir biraz böyle bu üzerine kafayı yolunda. Evet. Çok sık karşılaşıyorsundu bazı alanlarda mesela diş alanında, dişçilikte hizmet bedelleri çok yüksek olduğu için... Sigorta e, dahilinde evet, değil. Evet, devlet hastanelerinde diş hizmeti konusunda bir, bir, bir sarsılan bir güven var. Ben onun dikkatimi çekiyor. Hı. Ve çok uzun süreler süreleri bulan bekleyişler oluyor Evet, bu bir ailer... problem olarak e, göründü. Bir de tabii fahiş fiyatlı otel görünümlü hastaneler var artık hayatımızın içerisinde. E, hem çalışanlar açısından da değerlendirdiğim zaman işte hem doktor evi hemşire için uzun mesaili çalışmaları söz konusu. Bu anlamda da e, sömürülmesi söz konusu. E, bir de bu özel hastanelerin e, sınıfsal ayrımın e, en e, belirdiği e, mekan olarak öne çıkması da e, bir sorun aslında. Çünkü bazı hastanelere bazı fakirler tırnak içerisinde e, giremez. Kapısından bile geçemez. Hakikaten hepimizin bir e, ismi lazım değil olan hastaneler var. E, bunlara evet. e, yanaşamaz. Bir de bu pandemi döneminde e, yalnızlaşan e, insanın, yalnız bırakılmış insanın Ee, çalışmak zorunda bırakılmış insanın e, aslında bazı kurumlara e, özellikle sosyal devlete ihtiyacının olduğu dönemde e, bu ayrımlar da e, altını çize çize e, düşünülmesi evet. gerektiğini bir daha belirtmek istedim İdemciğim. Doğru söylüyorsun. Ee, üstelik bu e... Devlet hastanesi, özel hastane ayrımının yanında özel hastaneler de kendi içlerinde ayrılıyorlar. Demin Tabii. sanıyorum onu da biraz ifade etmek istedin. Yani biraz daha yaklaşılabilir veyahut işte sigortanın SGK'nın belli bir kısmını kabul edenler olduğu gibi hı hı. özel sigorta sahiplerinin bile yararlanamadığı bazı hastaneler var yani rakamlar o kadar yüksek ki hmm. e, işte diyelim ki x bir para e, 8 lira vererek e, bir sürü şeyden yararlanabildiğin bir özel sigortan var yani gene de bir e, basamak atladın daha orta ya da orta üstü bir yerdesin A diyorlar sen x ve y hastaneye gitmek istiyorsan o zaman 8 lira değil 10 lira ödeyeceksin yani ödeyebilir bir öyle. algı oluşturuyor enteresan bir algı da oluşturur. mesela o hastaneler Bu bahsettiğimiz hem fahiş fiyatlı hem de kapısına dahi yanaşamadığımız hastanelerde e, görev yapan doktorların ve işte diğer sağlık çalışmalarının nierarşik anlamda da işte üstte bir yerde durduklarını hani e, görüyoruz. Böyle bir çağrışı yaratıyorlar. Evet yani işte. Öyle atıyorum. olduğu için değil. Kardiyolojinin. Evet. En işte en tepe noktası işte sayın dinlenme. Falanca yerde. Doktorumuz yerdir. falanca yerde. <gülüyor> falanca diye Bir algı oluşturuluyor yani işte hiçbir yer çözemedi de o ismi lazım değil yer hastanede çözdü evet, evet gibi bir, bir aldı oluşturuluyor değil hakikaten. Doğru bir de e, doktorların da hastaneye e, girip çıkma ile ilgili e, demin bahsettiğimizle eş anlamlı olmasa bile bir takım sorunları e, var son yıllarda. Yeni e, kanunlardan ötürü e, özellikle öğretim görevlisi olan e, hocaların hangi saatler hastanede çalışacakları muayene saatleri gibi e, belli kurallardan ötürü e, gerçekten bir takım e, iyi ve özellikle tıp fakültesi eğitim araştırma hastanelerine çok yararlı olacak doktorlar e, biraz da kendi zamanları, e, ekonomileri, yaşantılarını kullanarak e, Göz önüne alarak bu hastanelerden ayrılmak zorunda kalıyorlar diyeyim. E, o da bir şey yani doktorun da hastaneye girip çıkması girememesi ya da sadece özel hastanede hizmet veriyor olması. Evet doğru söylüyorsun. Ben bu özellikle özel hastane devlet hastanesi ayrımında dedik ya bu şifa veren kurumlar hep bir hane yurt. Ev sözcüğünü içinde barındırıyor. Ee, bu özel hastaneleri de e, illa haneli bir sözcük e, barındıracaksak e, darpane <gülüyor> diyebiliriz bazen. Bazen o hale gelebiliyor. Hatta çok Doğru. fazla şey çektirilmesi, bakılan e, işte e, tetkik edilen, yollanan cihazlar gibi şeylerle ilgili de böyle pek çok lafın döndüğü işte evet, şu kadar o, sayıda o tetkik kliş... yapılmazsa. Evet, gibi. Ee, ya e, tabii bütün bunları söylerken gerek e, çok iyi doktorlar barındıran çok iyi hizmet veren hiçbir hastaneye de bir lafımız yok ama e, gerçekten. Ama e, çar amacı e, gittiği bu... için. ister istemez bazen e, çok böyle incelte incelte söylüyoruz kimseye dokunmasın diye. E, ama çar amacı güzel. Ama eleştirimiz de var da. Yani. Evet. <gülüyor> evet. İster istemez evet. bu tip örneklerle ama... karşılaşıyoruz. İşte devlet hastanesi de daha çok o şifahane e, tabirine uyuyor fakat bazen de tımarhaneye dönüyor değil mi keremci devlet ne? hastaneleri <gülüyor> sıraları neden kavgaları işte. <gülüyor> neden evet. sen Finlandiya'dan geldin galiba <gülüyor> hoş Finlandiya'daki sistem nedir bilmiyorum Almanya diyeyim istersen Almanya'yı biliyorsun e, galiba Ama... <gülüyor> Yok hani haklım. öyle böyle değil. Sosyal <gülüyor> devlet olması açısından aslında aldım. Evet. Efendim bu kadar iki hastaneye ayırmışken bir de son zamanlarda çok şehir hastanelerinden bahsediliyor. E, o yüzden hani bu özel hastanede para devreye girdi, İşte devlet hastanesinde hizmet devreye girdi, e, şehir hastanesinde de benim aklıma sürgün sözcüğü geldi Keremcim. Niye Hayırlıydı geldi o. sence? Uzak, uzak. <gülüyor> Çok uzak bir, gerçekten. Çünkü bir alıştığımız bir sağlık mekanı kavramı var. Özellikle bizim İstanbul'dan bildiğimiz işte şehrin içerisinde yerleşmiş, meşrulaşmış, sinmiş diyebileceğim kabul edilmiş aynı zamanda. Bir yandan da soyutlanıyor işte askeri hastaneler eskiden öyleydi işte terlerle. E, nöbetçilerle çevriliğiydi, duvarlarla güvenlik görevlileri var gerçek güvenlik görevlileri hmm. var ama ama mekanlar işte dediğim gibi bu büyük şehirlerde içinde. İstanbul'da her şehir içerisinde işte otobüs durağı şeklinde, metrobus durağı şeklinde işte numara hastanesi örneği işte bir otobüs durağı aynı zamanda çapa değil mi? Hani böyle doğru pek çoğunun adı duraklarıyla zamanda. Evet. Aynı addadır. Ama bu şehir hastaneleriyle birlikte bu sinme, bu kabul edilme sürecini biraz yıpratacak gibi yani. Belki de hizmeti de aksatacak çünkü uzak olduğu için insanlar git, gitmekle ilgili problemler olacak. Ee, evet burada gel. bir tezat sanatı da var gibi sanki. Hem şehir hastanesi konmuş adına ama ama şehir dışında <gülüyor> evet. hastane. Ya, Şimdi tarihte, biz Kerem'le... Gelecek dönemlerde bakacağız. Hayatta bütün örnekler yok değil ama daha çok hani sal bulaşıcı özellikleri olan hastaneleri şehrin dışına taşıdım. Evet. Atıyorum cüzam olmuş. Cüzamı işte şehrin dışına taşıdı. Bu hastanesi işte dışına taşınmış. Doğru. Ee, bu da Bu da Öbür çizelim. türlü merkezde hep e, hatta işte bahsedeceğiz Kerem'in dediği gibi yani kervansarayların içinde bile hastanelerin yer aldığı T. Selçuklu döneminden bahsediyoruz. Şimdi de böyle bir dışına çıkma durumu var O diğer hastaneler başka mekanlar olarak kullanılacağı için. Aslında biz e, hastane ve mekan algısı başlığına geçecektik Kerem'le e, fakat zaman yetmeyecek gibi görünüyor. Gelecek programa kalacak o. Hı -hı. Ee, biz destekçimiz e, Teker, e, e, Sinem Teker ve Dinçer Teker'e tekrar teşekkür ediyoruz ve Hı -hı. E, iyi haftalar hatta. diliyoruz size. Evet, Sağlıklı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça